Elhamdülillah ve salatu ve Rasulillah. Kudret Allah'ındır. Bugün elbette yüreğimiz oldukça yanık vaziyettedir. Kudüs'teki kardeşlerimizin Mescid-i Aksa derinişine selam olsun diyor ve Rabbimiz Celle Celaluhu'na dua ediyoruz. Ey Rabbimiz güç, kudret yalnız sendedir. Bugün dünyada ben güçlüyüm, ben her istediğimi yaparım. Kimse bana engel olamaz diyen güruhlar var. Ne olur, ne olur, ne olur Allah'ım? Sen onlara hadlerini bildir. Sen ceza verenlerin en üstünü, en hayırlısısın. Mülk de senindir Allah'ım. Ne olur Kudüs'ü, Mescidi Aksa'yı yine bize ver. Sahip çıkmayı nasip eyle. Oradaki kardeşlerimizin mücadelesine, bizim de destek verebilmemizi, nasip eyle. Ya Rabbi ne olur, mazlumların o haberlerini alıyoruz. Onlar kendi imtihanlarını belki kazanıyorlar, şehit oluyorlar. Ama biz imtihanımızın acaba neresindeyiz? Ne olur bizi yolundan ayırma, korktuklarımıza ne olur erdirme, umduklarımıza nail eyle ve İslam beldelerinde yaşanan fitneleri kimler çıkartıyorsa... Onların üzerlerine o belaları ver ki hiçbir Müslümanla uğraşacak halleri kalmasın. Ya Rabbi, Ya Zel Celalü Karam, Ya Kahhar Celle Celaluhu. O sabilerin hürmetine, tesbih çeken Allah Celle Celaluhu diyenlerin hürmetine. Ne olur? Öyle büyük belalarla onları sar ki Müslümanlarla uğraşacak üç dakika bulamasınlar. Amin. Amin. Amin. Allahu Teala her şeyi yaratan, düzene koyandır. Mutlak galibiyet tasarruf onundur. Her şey Allah'ın kudretine delalet eder. Her varlık yaratıcısının Allah olduğunu izhar eder. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Ey insanlar, size bir misal verildi. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız o maksatla bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da geri alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de aciz. İşte bu ayeti celile Cahiliye devrinin putlara tapan insanlarına taptıkları putların bir sinekten daha aciz olduğunu ifade buyuruyor. Bildiğiniz gibi sinek çok zayıf bir varlık olmakla beraber yine de Allahu Teala'nın yarattığı bir canlıdır, değil mi? Yani kendince de bir iş yapabilme gücü var. Peki bu örnek niye verildi? Hemen aklımıza putları getirelim putlar bir sinek kadar bir görev yapabiliyorlar mı? O sivrisineğin gücü onda var mı? Yok. Kendilerini en aciz bir varlık olan sineğe karşı bile savunamayan putlar. Kendini bile koruyamayan, savunamayan cansız putlara dua etmek, onlara tapınmak akıl kârı değil. Taştan, ağaçtan yontarak, kendi yaptıkları putlara, Tanrı gözüyle bakan cahiliye insanlarına yaptıklarının ne kadar gülünç olduğu işte bu ayeti celileyle aktarılmış ve anlaşılmış. Kudret Allah'tan ve kudret Allah'ındır demiştik Celle Celaluhu. Bununla ilgili bir hatıra var. Ali Yülkari Hazretleri, Asabı ı Kiram'ın Tebessüm edip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebessüm buyurduğu bir vakayı, yani cahiliye döneminde geçen işleri kaydediyor. Cemaatten biri diyor ki, Hiçbir put benimki kadar faydalı olmamıştır. Yanındakiler, e bu nasıl oldu, anlat bakalım deyince, Ben dedi, putumu hurma, süt ve tereyağı karışımı bir helva olarak yapmıştım. Baktım ki kıtlık geldi, o kıtlık senesinde her gün küçük bir parça, küçük bir parça daha yemeye başladım. Oradakiler tebessüm ettiler. Bir diğeri şöyle anlattı. Ben de bir gün iki tilkinin gelerek putumun tepesine çıktıklarını ve orada af buyurun bevlettiklerini gördüm. Kendi kendime, Yahu bu ne biçim Rab ki tilkiler çıkıp tepelerinde bevlediyorlar dedim ve Ey Allah'ın Resulü! işte sana geldim ve Müslüman oldum dedi. Durum böyle. Evet, kudret sadece Allah'ındır Celle Celaluhu. Böyle imanı seçen nasipli insanlar kurtuluşa ermişlerdir yeryüzünde gücün, kuvvetin sadece Allah'ta olduğuna ve O'nun Celle Celaluhu vermesiyle bizim kasımızı kullanabildiğimize, uçakların uçabildiğine, ilaçların yararlı olduğuna inanmaktır. İnanmayanlar için zaten ebedi cehennem ateşinde yanmaktan başka yol var mıdır? Kardeşlerim, Allah'ın kudretini, takdir edemeyenler her zaman mahvolup gitmişlerdir. Bugün olduğu gibi bazı izimler, bazı ülkeler zulmetmeye devam etse de mazlumlar ağlasa da dönemden ön bu insanlar, bu zihniyetler çıkmışlar ama tarih sayfalarından er veya geç silinmişlerdir. Mahvolup gitmişlerdir. Ardından İnsanlar ya bir insana hayır dua ederler ya da bela okurlar, lanet olsun derler. İşte toplumları öldüren, mazlumlara kan kusturanlar ebedi olarak hiçbir şekilde tahakküm kuramamışlardır. Böyle de olacaktır. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında, Arap müşriklerinden birine bir adam gönderdi, kendisini Allah yoluna davet etti. O gönderildiği kişi, kibirli, azgın bir müşrikti. Kendisini İslam'a davet eden sahabiye, ''Sizin dedi Allah dediğiniz nedir? O altından mıdır, gümüşten midir yoksa bakırdan mıdır?'' Elçi, Efendimiz'e döndü, böyle böyle dedi, şöyle şöyle anlattı diye durumu haber verdi. Ey Allah'ın Resulü! O benim davetimi kabul etmedi ve bana şöyle şöyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa olarak dön git. Yine davetini tekrarla buyurdu. Sahabi gitti. Fakat önce aldığı cevabın yine bir benzerini alarak Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına döndü. Yine Efendim gittim, kabul etmedi deyince ona dön yine davetini yap buyurdu. Allah Allah, üçüncü defa. Sahabe efendimiz her zaman olduğu gibi denileni yapmak üzere yola revan oldu. Yine o müşriğin yanına gitti. Davetini üçüncü defa tekrarladı. Müşrik yine aynı sözleri söyledi. Yani Allah dediğiniz nedir altından mı, gümüşten mi, bakırdan mı diye. İşte o an rivayete göre bu sözleri söylediği esnada Allahu Teala tepesi üstüne bir bulut gönderdi. Bulutta şimşekler çaktı ve ondan bir yıldırım düşerek adamı yaktı. Yani kömür haline getirdi. Müşrikte yere yığılıp kaldı. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurdu. Rad suresinin 13. ayet meali Bismillahirrahmanirrahim. Gök gürültüsü Allah'a hamd eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Durum buyken onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki O azabı pek şiddetli olandır. Sadakallahülazim. Evet, inanmadığı ve Allah hakkında alaylı şekilde sözler sarf ettiği için hak ettiği cezayı bulmuştu. Yine Kamer suresinin başındaki ayet-i de kıyamet yaklaştı buyruluyor mealen. Bu ayet nazil olduğu yani indiği zaman bunu duyan müşrikler birbirlerine dediler ki, bu zat kıyametin yaklaştığından haber veriyor. Şu yaptıklarımızdan bir süre vazgeçelim, bakalım ne olacak. Gerçekten de bir süre beklediler, baktılar ki kıyamet kopmuyor. Korktukları başına gelmiyor. Hani dediler, bizi korkuttuğun şey başımıza gelecekti bak, hiçbir şey olmadı. İşte bunun üzerine Enbiya suresinin Başındaki ayet indi. Neydi o mealen? İnsanların hesap günleri yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler. İşte bu ayetin inmesinden çok korktular. Tabi insanoğlu biraz daha bekleyelim dediler korkuyla. Günler geçti, haftalar derken Allahu Teala en doğrusunu bilir. Yine bir şey olmadı. Yine. Ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Hani sen bizi birdir ikidir korkutup duruyorsun. Yine korktuk bekledik ama bizi korkuttuğundan bir şey göremedik. Yani bu gerçekleşmedi. Evet bunun üzerine Allah'ın azap emri geldi. Nazm-ı Celil'i nazil oldu, indi. İşte bu cümle nazil olur olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen yerinden fırladı. Etrafındakilerde bu olaya şahit olunca onlar da şaşırdılar. Onlar da aynı korku ve heyecanla başlarını kaldırıp hakikaten kıyametin geldiğini zannettiler. O tabloyu bir düşünebilir misiniz lütfen? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azap emri geldi Cümlesi o nazm celili nazil olunca hemen duruşunu değiştiriyor. Yerinden fırlıyor ve göğe doğru bakıyor. Sahabe efendilerimiz de aynı korkuyla, heyecanla başlarını kaldırıyorlar. Kıyamet mi geldi diye. İşte bunun üzerine diğer ayet nazil oluyor. Sakın onu acele istemeyin. İşte o zaman gönülleri sakinleşiyor. Allah'ın kudretini, azametini takdir eden müminler Allah'ın emrine boyun eğmekle kendilerini emniyette hissederler. Elbette elinden gelen her türlü tedbiri alırlar. Deprem hepimizi korkutuyor. Sel felaketi veya yangın değil mi? Veya şu zamanlarda imtihanımız olan bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar. Allahu Teala elimizden geleni Tedbir olarak ne yapmamız gerekiyorsa onları yapmamızı zaten bize emrediyor. Depreme dayanıklı binalar inşa etmek veya binada oturacaksak mümkün mertebe daha sağlam olup olmadığına dikkat etmek veya maske, bugünkü tabirle hijyen kuralı, önleyici sağlık tedbirleri her neyse bunların hepsi tedbirdir. Takdir ayrı bir şeydir. İşte Allahü Teala'nın kulları her şey yaptıktan sonra Allah'ın bir şeyi gerçekleştireceğine iman ederler. Hayır ve şerre zaten iman etmiş durumda olurlar. İnanmayanlar peki nedir? Onlar daima dünyada huzursuzluk içinde kalırlar. Gerçekten inanmak ne güzel bir hediyedir. İnsanın morali bozmak için bu dünyada çok şey var ama Şöyle sakince düşünürsek dostlarım, neye mutlu olmak bizi moral açısından yukarılara taşır? En basidi bu. Bir insanın Müslüman olması dahi. Ne kadar derdin var, hastalığın var, eşinden ayrıldığın, çocuklarında intihanın var, değil mi? Üst üste geliyor şeyler ama hiçbiri bize Müslüman olmanın mutluluğunu gölgelleyemiyor. Çünkü dünya senin olsa, hasta olmasan, hiç maddi sıkıntılar çekmesen, her göründüğün yerde insanlar seni parmağıyla işaret etse, saygı duysa, yani dünyada çok istenilen şeyler oldu diyelim, ama Müslüman değilsin ve kafir olarak ölüyorsun. İşte bu sadece diyor, Müslüman olmak bile bu dünyada mutlu olmak için şükür vesilesi bir mevzudur. Kardeşlerim, bir hükümdar adamın birini hapseder. Samimi bir arkadaşı da adama Allah'a şükretsin diye haber yollar. Allah Allah! Adam da şaşırır buna. Adam dövülür. Aynı arkadaşı yine Allah'a şükretsin diye haber gönderir. Bir mecusi adamın hücresine hapsedilir. Mecusinin yani mecusini ateşe tapanlar, mecusinin ayağına zincir vurulur, bir ucuda bu adamın ayağına bağlanır. Affedersiniz, midesi bağırsağı bozulmuş, ishal rahatsızlığı bulunan mecusi, her helaya gidişinde mecbur ayakları bir oda gider. O işini bitirinceye kadar başında bekler. Arkadaşı bu durumdan haberdardır, yine ona söyleyin Allah'a şükretsin diye haber gönderir. Hapsedilen adam arkadaşına der ki, ''Yahu arkadaşım, ne zamana kadar Allah'a şükredeceğim? Yahu ben hem hapisteyim, hem zincirle bir mecusiye bağlanmış durumdayım. Güneşi görmüyorum. Bundan daha büyük bir bela olabilir mi ya? Sen ne diyorsun?'' diye mektubu göndermiş. Gelen karşılık neymiş biliyor musunuz? Mecusi'nin demiş ayağına bağlanan zincirin bir ucunun senin ayağına bağlandığı gibi onun belinde olan zünnar yani kafirlik alameti senin beline bağlansaydı halin nice olurdu. Yani sen Müslüman mısın? Evet. O zaman haline şükret bundan daha beteri olur muydu deme. Bak o adam Mecusi demiş. Gerçekten de. Biz farkında değiliz ama nimetin en büyüğü imanı bize nasip eden Allah'a şükürler olsun. Şairin dediği gibi imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede bir yüktür. Senin değerli olup olmaman kıyafetin ne kadar paran olup olmadığı değil. En değerli insan imanı en güzel olan, en sağlam olandır. Ama imanı olmayan bir yürek diyor, paslı bir şekildedir yani. Dışarıdan sen şunu giydir, bunu giydir, çok af buyurun. Eşeğe altın semer vursan, o değişmiyor yani. Yine de bir eşek diyoruz, af buyurun. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarında olduğu halde, mucizeleri gördükleri halde inanmayanların olduğunu biliyoruz değil mi? Şaka Kamer mucizesi var. Parmaklarından suyun çıkması var. Efendim çok küçük bir tabaktaki süt parçasının bir kişiye bile zor yetecek, yüzlerce kişiye yetmesi gibi Allahu Teala'nın dilemesiyle olan çok çok mucizeler var. Evet onlar ne yaptılar? Eğer bir mucize gösterirsen bize biz Allah'a iman edeceğiz dediler. Zaten mucizenin olması sebebi neydi? Peygamberlerin evet insan olduklarını biliyoruz ama harikulade olaylar olmasıydı. Birçok insan da mümin oldu biliyorsunuz ama bu mucizeleri gördükten sonra yok yok ya bu kesin bir göz yanılması veya büyüdür demişlerdi. Bildikleri halde sadece inat ettiklerinden dolayı iman etmeyenler vardı. Mesela Ebu Cehil ya Muhammed dedi bir gün sallallahu aleyhi ve sellem ben dedi sana Vallahi yalancısın diyemem. Bak, sana ben yalancısın diyemem. Aramızda en doğru adam sensin. İtirafa bakar mısınız? Lakin şu getirdiğin davetini istemiyor. Yani dinini istemiyor. Ya yani mübarek işte her şey ortada. Madem yalan konuşmayacak olan aramızdaki tek insan sensin. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne istiyorsun? Bir insan yüz kelimesinin 99'unda doğru söylüyorsa, umulur ki bu bizim gibi saradan insanlar için bile geçerli bir güven olur. Ama inat. Ne kadar garip ve mantık dışı sözler. Ümeyye İbni Ebi Salt, o da şairlerden bir tanesi. Cahiliye döneminde çok meşhur efendim, bir zat, kültürlü, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere yaşıyor. O zaman da içkinin haram olması, zinanın haram olmasına uymuş ve putları reddediyor. Kim? Ümeyye i̇bn Ebi Salt. Efendim, Hicaz bölgesinden bir peygamber geleceğini öğreniyor din kitaplarında. Onun kendisi olacağı beklentisine girmiş. Bir peygamber gelecek, o da benimdir diye düşünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle görevlendirildiğinde yani artık bu duyuldu. İşte son peygamber, o din kitaplarında yazan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Mekke'dedir, Medine'dedir anlatıldı bunlar. Efendimiz aleyhisselamı o kadar kıskandı ki çünkü kendisi bunu bekliyordu. Bu kıskançlık duygusuyla mesela Müslüman olmadığını biliyoruz ama daha öncesinde söylemiştim Ümeyye İbni Ebi Salt zinanın haram olduğuna inandı içkinin haram olduğuna inandı yani o zamanki durumda her şeriat kuralına uydu putları reddetti ama iman etmedi yani Müslüman olmaya yanaşmadı Sakif'in en güçlü şairi olan Ümeyye'nin şiirlerinde manevi bir derinlik vardı yani Allah'a imandan ölümden Ahiret konularından bahsediyormuş. Mesela bu zamana gelen kasideleri var birkaç tane kalmış. Onlardan bir tanesinde diyor ki, ''Kıyamet günü Allah nezdinde haniflik hariç her din batıldır. Kendine bir destek edinmeyen ve kullarını bir takdir üzerine yaratan Allah'a hamdolsun.'' onun kudretine boyun eğenler arasında, şükretmek için benim de yüzüm ve bütün vücudum secde eder. Aramızdan bir peygamber çıkıp da bize, ölümle biten bu hayattan sonrası için bilgi verse, babalarımız bizi büyütüp yetiştirmekteyken öldüler. Biz de çocuklarımızı yetiştirmekteyken öleceğiz. Daha sonra, geleceklerin de daha önce gidenlerin arkalarından gideceklerini biliyoruz. Ama bu bilmenin, Hiçbir faydası yoktur. Geçmiş hadiselerde bir ibret görüyor musun? Ey kalbim, kötülükleri bırak, kör olma, yolunu şaşma. Ölümü ve ölümden sonra dirilmeyi hatırından çıkarma. Gelmiş ve geçmiş zamanın aldattığı kimselerden olma. Çünkü sen, üzerinde yaşayan insanları aldatmakta olan bir dünyadasın. Bu dünyada kalbi kinle yanıp tutuşan bir düşman var. İlginç bir insan, Ümeyye, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ümeyye'nin şiirlerini zaman zaman dinlediğini ve şöyle buyurduğunu okuyoruz siyerlerde. Diyor ki, buyuruyor ki, şiiri iman etti ama kalbi küfürde kaldı. Yani az önce okuduğum o tercümeler kendisine ait baktı. Ahiretten bahsediyor, tek bir Allah inancı var değil mi? Yeniden dirilmek, ölümden, ahiretten bahsediyor, dersler veriyor. Efendimiz Aleyhisselam ne güzel buyurmuş. Adam iman etmediği için şiiri iman etti, kalbi küfürde kaldı. Yani anlattıkları doğruydu bir bakıma. Ümeyye İbni Ebisad neredeyse iman edecek duruma gelmiş ama olmamış. İmanı yaklaştığı halde bir türlü gönlüne İslam güneşini alamamışlar. Çeşitli istekleri olmuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden çeşit çeşit şeyleri istiyorlarmış. Aslında istedikleri gerçekleşse de yine iman etmeyecekler. Onlardan bir tanesi bir gün kafirlerden bir grup Mekke şehrinin kenarına çıkmış oturuyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geldi ve onlara da diğerlerinin olduğu gibi Müslüman olun buyurdu, kurtuluşa erin buyurdu. İçlerinden Abdullah İbnül Ümeyyetül Mahzumi denilen kişi dedi ki bizim dedi sana tabi olmamız yani sana inanmamız e, seni mutlu edecekse yani iman etmemizi istiyorsan Mekke'nin dedi şu Safa Dağı'nı buradan yürüt. Tabii şimdiki gibi değil. Binalar şunlar bunlar görülüyor oldukça net bir şekilde. Burası diyor genişlesin. Yani dağı hareket ettir. İman etmemizi istiyorsan. Çok dar bir yer burası dedi. Çok küçük. Ekine elverişli değil. Orada tarım faaliyetleri çok fazla yapılamadığı için. Bize demiş böyle bir şey yap bakalım. Dağı biraz yürüt. Bu dağın yerinde pınarlar, ırmaklar. Aksın, bizler efendim ağaçlar dikelim, ürünler üretelim. Sen zannettiğin gibi diyor. Davut'tan ehvendiysin. Bak biliyor, önce gelen peygamberleri de. Ona diyor Allah Teala dağları efendim yürüttürmedi mi, mucizeler vermedi mi? Yahut diyor rüzgarları bizim emrimize ver de ona binelim, işlerimizi görelim. Mesela diyor alışveriş yapmak için bir günde Şam'a gidelim. Bunları kim söylüyor? Müşrikler. Öyle şeyler bize anlat ki sana inanalım ve her şeyden de haberdarlar he. Mesela diyor ki cümlenin sonunda, Süleyman da böyle değil miydi? Aleyhisselam. Rüzgarı diyor getir, Şom'a gidelim. Sen diyor, Rabbinin yanında Süleyman'dan daha kıymetsiz değilsin. Yahut diyor, son örneği veriyorlar, ölülerimizden diyor, dilediğin kimseyi dirilt de, senin davanın hak mı, batıl mı olduğunu ona soralım. Çünkü İsa aleyhisselam ölüleri diriltirdi. Sen Allah'ın yanında İsa'dan daha kıymetsiz değilsin. Bunun üzerine Allah Teala o anda Resulüne vahyetti ve şöyle buyurdu. Rad Suresi 31. ayet mealen. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bir Kur'an'la dağlar yürütülseydi, veya onunla yer parçalansaydı da ya da onunla ölüler konuşturulsaydı o Kur'an yine bu kitap olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmediler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar devamlı olarak inkar edenlere Yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelecek ya da o bela evlerinin yakınına inecek. Allah vadinden asla dönmez. Sadakallahülazim. Evet, bu ayet-i kerime onların iman etmeyeceklerini beyan buyurdu. Bu vahiyden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Onlara cevaben buyurdular ki, Nefsimi kudretinde tutan Rabbime yemin olsun, ben istemiş olsaydım, Rabbim istediklerinizi verecek ve olacaklar olacaktı. Fakat iman edecekleriniz iman edinceye kadar, Rabbim beni imanınızla sizin istedikleriniz arasında muhayyer kıldı. Yani seçim hakkı verdi. Ben de rahmet tarafını seçtim. Hem de Rabbim bu türlü isteklerinizi size verdikten sonra iman etmediğiniz takdirde alemlerden hiçbir kimseye yapmadığı azap ile size azap edeceğini bana haber verdi. Yani o istediklerinizi Allahu Teala'nın izniyle Size göstermiş olsaydım ve siz inanmasaydınız, başınıza çok daha büyük şeyler gelecekti. Cidden düşünmek lazım. Kudret Allah'ındır demiştik Celle Celaluhu. İman etmek, bu gücü hissedebilmek, çok büyük bir mutluluk ve şükür vesilesidir. 950 yıl peygamberlik yapan, insanlara hakkı tebliğde bulunan, Nuh Aleyhisselam'a kaç kişi iman etti? Yani davete icabet etti. 16 kişi. 950 yılda. Hatta öz oğlu bile inanmadı. Biliyorsunuz gemide tam sular yükselmeye başlıyor. Gemide bulunanlarla beraber Efendim işte Nuh Aleyhisselam'ın daveti var. Sen de gel diye. Hayır dedi. Oğlum gel, oğlum gel. İmtihanlarla dolu bir hayatı oldu, onu öğreniyoruz eserlerden. İşte Nuh aleyhisselamın oğlu dahi inanmadı. Tebliğ ettiği cemaat Nuh dedi ama sen sadece Nuh'sun, peygamber değilsin. O yüzden halk arasında Nuh dedi, peygamber demedi diye bir söz vardır. Bunu kullanmak yerli değildir, güzel değildir, doğru da değildir. Çünkü Nuh aleyhisselam bir peygamberdir. Böyle bazen evet doğru bilgiler bunlar bu söylenen doğru cemaati kendisine peygamber demedi sen bizim isimlerimizden bir tanesini aldın belki de isminle hitap edeceğiz senin bir peygamberliğin yok dedi. Biz bunu kullanmayalım. Çok inatçı bir adam dedi diyelim mesela Nuh dedi peygamber demedi diyeceğimize. Devam ediyoruz. Halbuki Nuh aleyhisselamın kendine bir faydası var mıydı? Yani iman bakımından diyorum, sevap bakımından değil. Zaten kendisi iman etmişti. Kendilerine faydası olacaktı, kabul etmediler. Hud suresinde buyurulduğu gibi mealen, Bismillah. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. lazım. Yani kainatı yaratan, düzenleyen, düzene koyan, yöneten Allah'tır gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Ayetlerini birer birer açıklar. Bazen sivrisinek örneği verir. Bazen arı örneklerini verir. Bazen rüzgardan, bulutlardan, yağmurdan, anne kanındaki bir nutfeden bahseder. Bazen dağlardan bahseder, madenlerden. Bazen renklerden bahseder. Bazen peygamberlerden. Bazen o azgın kavimlerden dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir roman kitabı, bir tarih kitabı değil, hayat kitabımızdır. Kardeşlerim, yerden göğe, doğumdan ölüme bütün işlerin düzenleyicisi, kudretin de sahibi Allah'tır celle celaluhu. Bugün sizlerle beraber bize ayrılan sürede Allahu Teala'nın kudreti ile alakalı bir iki mevzuyu hatırlatmak istedik. Onlardan sonuncusunu size aktaralım. Süleyman aleyhisselam saltanatı biliyorsunuz çok meşhurdu. Dünyada zenginlik bakımından hiçbir eşi olmadı ve Belkıs'ın tahtını bir anda huzuruna getirebilen bir kudrete, bugünkü teknik çağı henüz erişebilmiş değil. Sad Suresi'nin 35. ayetinde buyrulduğu gibi Süleyman Aleyhisselam nasıl dua etmişti? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümdarlık ihsan et. Şüphesiz sen daima ihsan eden sensin. Sadakallahü Azim demiş ve Allahu Teala da bu duasını kabul etmişti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki oğlu Süleyman Aleyhisselam, Allah Teala'dan üç şey istedi, ikisini verdi, üçüncüsünü de vereceğini umarız. Ondan doğru hüküm vermeyi istedi, buna nail oldu. Ondan kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk istedi, onu da verdi. Allahu Teala'dan, Mescid-i Aksa'dan namaz kılanların günahının affını da istedi bakın, dileriz onu da kabul etmiştir. Buyruluyor. Müsnet'te geçen bir hadis-i şerif. Değerli kardeşlerim, demek ki bu hadis-i şerifte ne öğrendik? Hiç kimse Süleyman Aleyhisselam'dan daha zengin olamayacak, daha büyük bir mülke sahip olamayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, ''Gece bana bir cin musallat oldu, namazımı bozmak istedi. Allah Teala bana güç verdi ve onu boğazından yakaladım. İstedim ki onu mescidin ortasına getireyim.'' direklerden birine bağlayayım da sabahleyin hepiniz görün ibretlik olsun diye efendim izleyin. Sonra diyor kardeşim Süleyman'ın Aleyhisselam o dua saklıma geldi. Rabbim bana ölü bir mülk ver ki benden sonra kimseye nasip olmasın dediğini hatırladım diyor ve cini bıraktım. Bu da Müslüm'de geçiyor. Yani kardeşlerim biz Allahu Teala'nın bir ve eşi ve benzeri olmadığına inandığımız gibi güç ve kudretin sadece onda olduğunu Celle Celaluhu. Bugünkü kas gücümüz, füzelerin gücü, yok efendim, damarlarımızdaki basıncın gücü, şu aklınıza bu sebepler aleminde ne varsa aklına gelen hepsinin Allah'ın izniyle imtihan olarak verildiğini unutmamamız gerekiyor. Allahu Teala bize o kadar lütuflarda bulundu ki. Allahu Teala bu anlatılanlardan istifade etmeyi cümlemize nasip buyursun. Bizi şımarık insanlardan eylemesin. Cehennem azabından, kabir azabından muhafaza buyursun. Hepiniz en emin olana, gücün, kudretin tek sahibine emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.